Biraz şunu arz edeyim, Huzuru Resulullah da size etrafınızda alın, götürün, kimi bulursanız götürün, arkadaşlarınızı bu camide yan yana gelip, omuz omuza gelip, sırt sırta verip, vaaz nasihat dinleme, aldanması gibi bir atmosfer içinde. Bir araya geldiğiniz arkadaşlar orada ararken bir aralık hayalinizde fakirini tutun, bu da vardı deyin ya Resulallah, bu da vardı deyin ya Resulallah. Evet ya Resulullah. Gerçekten olamadım ama bunların içinde olmaya çalıştım. Billahi teala el Fatiha. <Sessizlik>